أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس أما بعد değerli arkadaşlar sizlerle beraber yine شيخ الإسلام محمد بن عبدالوحاب ابن سليمان ابن علمين bir başka eserini, değerli eserini okumaya, etmeye bugün de başlayıp önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kitabımızın, risalemizin ismi El-Kavaidul Arba' Dört Kaide, Dört Kural Bu kitapta Müellif Rahimahullah Şeyhul İslam ve El-Muslimin Müellif Rahimahullah Dört Önemli Kurala, Dört Önemli Esasa, Dört Önemli kaide işaret ediyor. Bundan önceki kitabın şerhinde de hatırladığınız üzere, orada da okumuş olduğumuz üzere ki o kitabın adı neydi? Sılaatul usul ve Edillatullah. Üç esas ve bu üç esasın delilleri. Şeyh genel manada, genel manada Şeyh'in müelliflerine baktığınızda şunu görüyorsunuz. Kitabına başlarken, kitabına giriş yaparken, giriş yaparken o kitabı okuyan. o kitabın serh edildiği topluluklara karşı onlar için şey duayla başlıyor. Onlara olan merhametini, onlara olan rahmetini göstermek için. Zira her davetçinin Allah'a davet eden, tevhide davet eden, her davetçinin takınması gereken, sıfatlardan, sahip olması gereken sıfatlardan bir tanesi de ne olması arkadaşlar? Merhametli olması. Zira allah Teala buyuruyor ki فَبِمَا rahmetin. min Allah'e lint'lehum. Sen Allah'ın rahmetiyle onların neaptın kaderini yumşattın. Falav kunta fazlan ghalizul qalbi şayet sert, kaba davranışlı olsaydın, len faddu min havlik o insanlar ne yapardı? Çirip etrafından dağılıp kaçarlardı. Yine Allah Teala Nebi Aleyhissalatu vesselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا أَمْسَلْنَاكَ اِلّٰى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kuller seni ancak alemlere rahmet olman için, merhamet etmen için gönderdik. Bu yüzden arkadaşlar, müellif Muhammed İbn-i Abdülvahhab'ın eserlerine göz atan, onları okuyan insan, şeyhin, müellifin okuyucuya bu davetini aktardığı insanlara merhametli olduğunu, çok hoşgörülü olduğunu, onun hakkında hayır istediğini görür. Bazı insanların onun aleyhine iftira attığı, iddia ettiği gibi kendisinin kaba, sert insanları kılık çekmeyi isteyen, kellelerini koparmayı isteyen, onlara illa da kasir ve müşrik damgasını vurmayı isteyen bir insan değil. Bilakis o insanlara karşı merhametli, onların hidayetini isteyen bir insandır. Yani bazıları iftira atmakta akıllı insan şunu düşünmeli. Yani bir insanı biz Nasıl tanıyabiliriz? Onun hakkında merhametli mi, hoşgörülü mü, sert mi, kaba mı olduğunu nasıl karar verebiliriz? Ya onu görürüz, onunla beraber otururuz, hem hal ederiz, konuşuruz, he, anlarız. Ya onun yazmış olduğu eserlerine, kitaplarına bakarız, orada görürüz. Uslubu sert mi, şiddetli mi, insanları kaçırtıcı mı, nefret edici mi? Ya da onun dizinin dibinde oturmuş öğrencilerine bakarız. Öğrencilerinin hocasından aktardıklarına bakarız. Bizler müellifin kitaplarına baktığımızda görüyoruz ki gerçekten hatırlayız üç esastan. Ne diyor? İ'lem rahimekallah diye başlıyor kitabına. Yani kitabına başlarken böyle diyor. İ'lem rahimekallah. Allah sana rahmet etsin. Bil ki. Bugün de göreceksiniz Bu kitaba başlarken müellif rahimahullah kitabın girildiği anda daha henüz dört kurala, dört esata giriş yapmadan önce, birinci kural demeden önce, öyle mübarek, öyle güzel dualar yapıyor ki, inanın bu dualara mazhar olmak, Allah'ın hakkımızda bu, bu duaları bizim hakkımızda kabul etmesi bu dünyadaki en büyük ve ahiretteki en büyük nedir? Kazaçtır. O yüzden Rabbimizden arzumuz ve niyazımız ve burada yaptığı duaları bizim hakkımızda yapmış, ne yapması? Kabul etmesi. Yüce Rabbimiz inşallah ve bu dualarını kabul eder. Şeyh Muhammed de Abdullah arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde beyan ettiğimiz üzere rahimehullah tüm çabasını, vaktini, mesaisini, gayretini felihidin yayılması için yeryüzünde yalnızca ibadet edilen hak ilahın Allah olduğunu insanlara anlatmak, öğretmek için harcamış. Bunun için bedenini, aklını, zihnini, kalemini kullanmış büyük alimlerden bir tanesi. Hicri 1115 yılında, Hizri 1115 yılında doğup Hicri 1206 yılında vefat etmiş, uzun yıllar yaşamış bir alim. Kendinden sonra insanların onun hakkında, eserler hakkında çok konuştuğu bir insan. olmasıyla birlikte daha çok daha çok arkasında bıraktığı eserleri konuşulmuş geriye bıraktığı hayır işler gözle görülmüş müsaade edilmiş ki o hayır işlerden de kastımız Allah'tan başka ibadet olunan her şey yerle bir edilip yıkılmış şirkten insanlar takınmaya başlamış insanlar şirkin, neyin, şirkin ne olduğunu öğrenme, öğrenmişler ve Şeytanın hiç de razı olmayacağı bu tevhid akidesini elhamdülillah Rabbimizin de hamdıyla birçok ülkelerde insanlar okumaya başlamışlar. Bizim burada bu kitabı okuyup şerh etmemiz dahi şeyhin yapmış olduğu hayır hesenatın bir, semeresi, bir semeresidir, bir meyvesidir, bir ürünüdür. Ama biliyoruz ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor فَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا Bizler her peygambere bir adu. Biz ne yaptık? Düşman kıldık. Kimlerden düşman kıldık? Aduvven şeyatine al-insi vel-cin. İnsan ve cin şeytanlardan. Her peygambere ne yaptık? Bir, düşman kıldık. Yuhi ba'duhum ila ba'd zuhru fel kavli gurura. Bu peygamberlere düşmanlık yapan, cin ve insanlardan oluşan o şeytanlar var ya, birbirine uyahi بعضهم الى بعض birbirine wahyederler neyi wahyederler zukhruf al-qawl gibilerine yoldan sapıtmak için ve diğer insanlar yoldan sapıtmak için süslenmiş allanmış sözler wahyederler o şeytanlar birbirine yok Allahu ekber işte müellif rahimeullah da nebeviden yoldan giden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ve diğer bütün peygamberlerin yolundan giden bir insan olarak, bu Allahü Teala'nın sünneti onun hakkında da tecelli etmiş ve maalesef görmekteyiz ki, onun aleyhine çalışan, yer yeryüzünde kararlamak isteyen, bu ayetin de bir tecellisi olarak ne olmuş? İns cinlerden oluşan şeytanlar oluşmuş ve birbirlerine güzel sözleri allayıp kullayarak, süsleyerek. Birbirlerine ne yapmışlar? Fısıldamışlar, vahyetmişler. Onun hakkında düşmanlık yapmaya devam etmektedirler. Bugün bizim ülkemizde de bunu görmekteyiz. Dünyanın diğer ülkelerinde de bunu yapmaktayız? Görmekteyiz. Anlatırlar tarihçiler. Yani Muhammed İbni Abdülvahab'ın davetinin ilk zuhur ettiği günlerde ve davetinin yayıldığı günlerde Mekke'de dahi duyulduğu ve insanların akın akın o daveti kabul ettiği günlerde Mekke'de bulunan bazı kötü niyetli alimler Mekke'ye gelen hacılarla birlikte mektuplar yazarak onlarla birlikte kendi ülkelerine bu mektupları yapmış göndermiş. Bu mektuplarda ise Allah-u da bu ayette buyurduğu gibi güzel sözler yazarak, güzel sözler kaleme alarak insanların okuduğu zaman etkilenebileceği edebi mektuplar yazarak Hindistan'a, Çin'e, tüm dünyaya ne yapmış? Bu mektupları hep göndermiş. Bu mektuplarda öyle istirahalar atılmış ki yani bugün maalesef bu iftiralar okuduğunuz zaman diyorsunuz ki el insaf yani bu kadar da olur yani bunlardan bazılarını de demek şöyle diyorlar ki işte böyle bir adam çıktı adı Muhammed bin Abdullah hattır ne bir aleyhisselatü vesselamı sevmez onun adı anıldığı zaman ona ne yapmaz falat getirmez ondan bahsederken Muhammed diye bahseder yani Subhanallah Muhammed bin Abdullah'un eserlerini açın okuyun. ortada bakın mesela namazla ilgili namazın erkanı şartları şartlarıyla ilgili yazdığı italeye bakın. Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a salat getirmeyi, namazda salat getirmeyi ne olarak görüyor? Farzı, rukun olarak görüyor. Bırakın farzı rukun olarak görüyor. Yani bilerek terk ettiğinde de unutarak terk namazın bağlı oluyor. İşte açın, bakın, maalesef görüyorsunuz, bugün Diyanet'in sitesinde bile açtığınız zaman Vahabilik adı altında, deniyor ki bunlar işte Ne yapmaktalar sigara içere? Şunu demekteler gibi İsa Aleyhisselam gelmeyecek diyorlar Vahabilik işte İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ederler Gibi aslı astarı Olmayan bizim ve Müellif Rahimahullah'ın kesinlikle söylemediği Hatta aksini savunduğu Bununla ilgili Risale'ler, yaz, risaleler yazdı. konularda bile insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar ne yapmaktalar Hala birbirlerine Vahyetmekteler ki Muhammedin İbni sünnet düşmanıdır Muhammed İbni Abdullah mezhep düşmanıdır. Muhammed İbni Abdullah Nebi Aleyhisselatü Vesselam sevmemektedir. Sünneti inkar etmektedir. Kabirlere ziyaret etmeyi yasaklamaktadır gibi böyle üstüne üstüne koyarak bazı istiralar, birçok istiralarını duymaktayız. Bu istiraların çoğundan biz neyiz arkadaşlar? Beliyiz. Daha önceki derslerimize beyan ettiğimiz üzere arkadaşlar Hüce Allah Teala biz insanları ve cinleri Yalnızca ve yalnızca ona ibadet etmek için yaratmıştır. yapmıştır? Yaratmıştır. Nitekim Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbn-i Abbas diyor ki kendisine rivayet olunan bir rivayette İmam Baghevi naklediyor. İbadet kelimesiyle geçen her şey Kur'an-ı Kerim'deki her kelime tevhiddir diyor. Yani Allah'ı birlemektir. Daha önceki Bir çok sahtetlerimizde söyledik bunu. Allahu u Teala'yı dirlemek şu üç şekilde, şu üç tevhidin şu üç kısmında oluyor. Neydi arkadaşlar bunlar? Gelin hep beraber şöyle bir hatırlarsak. Rububiyet tevhidi, Ulûhiyet tevhidi ve isim sıfatlar tevhidi. Ve allah Teala tüm insanlığı ve tüm cinleri ve tüm yarattıklarını, yani insanlardan ve cinlerden tüm yarattıklarını allah Teala'ya bu üç hususta şirk koşmayı ne yapıyor? <gülüyor> yasak koyuyor bu dışında <gülüyor> şirk koşmaya yasak koyun mesela uluhiyet tevhidinde şirk koşmak nedir veya saklanan şey hangisidir diye sorarsanız ne dersiniz <gülüyor> ibadet etmek yani Allah'ın hakkı olan bir şeyi ibadet olan bir şeyi kulun ne yapması Allah'tan başkasına sarf etmesi bu uluhiyette nedir şirktir evet. Evet. ibadet olan ibadet nedir diye söylersek Allah Teala'nın sevip razı olduğu gizli ve açık olan, sözlü ve ameli her şeyin adıdır. İşte yani bunlardan herhangi birini kul kalkıp da kul kalkıp da Allah'tan başkasına sarf ederse Allah Teala'ya neydi ortak koşmuş oluyor? Uluhiyetinde. Ne demek uluhiyet? İbadette ortak koşmak demek. Peki rububiyette de şey nasıl olur arkadaşlar? Bu muette Nasıl olur? Allah Mesela Allah'tan başka yağmur yağdıran olduğunu yapmak, i̇nanmak. inanmak gibi. Başka Şifa, vermek. şifa, vermek. şifa Allah'tan başka şifa veren i̇şte olduğunu vermek. iddia etmek gibi. Başka daha böyle belirgin örnekler verin arkadaşlar. Ya. Yaratıcı olduğunu iddia etmek ama bunu söyleyen yok. Başka ya. Gaybı bilen olduğunu ifade etmek gibi. Allah Teala'nın rububiyet sıfatlarından bir tanesi de nedir? Gaybı ne var? Bilir. Değil mi? Başka arkadaşlar. Pardon, bu isim sıfatlara geliyor. Bu isim sıfatlara giriyor. Bu isim sıfatlara giriyor. Ne gibi? Allah'tan başka ölülere hayat veren olduğunu ne yapmak gibi, kabul etmek gibi. Allah'tan başka birilerinin, bazılarının Hayat ölüllere hayat verdiğini inanmak gibi. Bu neydi şirk arkadaşlar? Rububiyette şirk. Rububiyette şirk. Yani ben bu sen de kulaklarınla İmam Hatip'te öğrencilik yıllarımızda bir köye teravih namazı kıldırmak için görevlendirilmiştik. Köyde bir yaşlı amca vardı, sofu amca. İşte Türkiye'nin Adıyaman bölgesinde olan o tarikata bağlı. Geldi bize bir kaset getirdi bana. O kasette şu canlandırılıyor. temsil ediliyor. Büyük bir insan topluluğu var. Büyük bir konferans salonunda bir tane adam ölüyor. Yani orada işte doktorlar filan de var. Ya öldürüyor ya ölüyor. Şu anda tam hatırlamıyorum. Doktorlar filan gelip nabızını yokluyor. E kendi kulağımla mı? yok e, Nabızını yokluyor. Kalbine bakıyorlar. Gözlerine bakıyorlar. Diyor ki bu adam öldü. Tıbbi olarak da öldü diyorlar. Sonra şey geliyor bu adamın yanına. Kulağına bir şey fısıldıyor. Kalk diyor ona. Sonra ayağı dirilip ne yapıyor? Kalkıyor. Ve şey böylece ne yapmış oluyor arkadaşlar? O öldürülmüş olan adama hayat vermiş oluyor. Bu yapılan ve buna, bu yapılan amel ve buna in inanan insanlar, şeyhin bu şekilde orada ölmüş olan insana hayat verdiğine inanan insanlar neyde şirk koşmuş oluyorlar? Amin. Rububiyette. Ben onlar böyle buna inanarak Allah'la birlikte başka bir hayat verici olduğuna ne yapıyorlar? İnanıyorlar. Tüm sıfatlarda şirk nasıl olur? deminden söyledik. İsim sıfatlarda şirk nasıl olur? <gülüyor> Mesela Allah'ın ismi nedir? Alimul <gülüyor> gayb. <gülüyor> Alimdir, ilim sıfatı vardır. <gülüyor> gaybı bilir. Değil mi? Kalkıp bir insanın gaybı bildiğini iddia ederse birileri Allah'a bu insanın neyle ortak koşmuş olur? <gülüyor> İsim ve sıfatlarında. Yahut dedi ki Benim şeyhim, benim efendim, benim hocam beni görüyor. Benim hocam arada hiçbir engel olmaksızın ne kadar uzak olursa olsun mesafeler onun için bir engel hiçbir şey, arada var olan engeller ona hiçbir engel teşkil etmemek sizin beni her yerde, her şekilde, her halde beni görüyor dese ne yapmış olur bu? Şeyhini Allah Teala'ya ortak koşmuş olur. Hangi konuda böyle diyerek isim ve sıfatlarda dese ki Şeyhimin işitmesi öyle güçlü kuvvetlidir ki mekan zaman bilinen ben dünyanın bir ucunda olsam şeyhim dünyanın öbür ucunda olsa ben yanımdakine fısıldasam bir şey söylesem Şeyhim Aleykümselamu rahmetullahi aleykümselam Şeyhim bu kadar engellere rağmen bu kadar gürültüye rağmen benim söylediğimi işitmeye kadirdir buna biz yeter derse bu ne yapmış oluyor arkadaşlar isim ve sıfatlarda Şeyh'ini Allah taala naklediyor. Ortak koşmuş oluyor. Alimler diyorlar ki şirk iki kısma ayrılır. Şirk kata ayrılır. İki kısma ayrılır. Allah Taala'nın kendisine yapılan günahların en iğrenci olan, en kötüsü olan şirk iki ayrılır. Nedir arkadaşlar bu? Büyük şirk ve küçük şirk. Bunların arasındaki Farkları şöyle izah edebiliriz. Yani arasındaki farkları ortaya koyarsak büyük şirkin ne? Küçük şirkin de ne olduğunu daha iyi baktınız. Anlarsınız. Diyor ki alimler büyük şirk kişinin bütün amellerini ne haber? Götürür, boşa çıkarır, sıfırlar. Yani bir adam namaz, oruç, zekat, hac, Gece kıyamul leyl, gündüzleri, zikir Yapsa, başı sıkıştığı zaman yetiş falanca de dese Tamam mı? Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Büyük şirk olmuş oluyor. Bu büyük şirk sadece o duasını mı iftar ediyor? Yapmış olduğu yetiş diyerek yaptığı dua ibadetini mi yok eder? Yoksa yap yaptığı zikirler, namazlar, oruçlar hepsini mi? Bu nedir? Büyük günah. Ne diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? وَلَقَدْ قُوْهِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden o öncekiler ne yapıldı? Vahyolundu. Ki ne vahyolundu? لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَسَنَّ عَمَلُكَ Ey Muhammed! Aleyhisselatü ve sellem hitap ediyor ayet. لَئِنْ اَشْرَكْتَ Şirk koşacak olursan لَيَحْبَسَنَّ عَمَلُكَ Amelin ne var? Bosa çıkar. Biz Arapçada öğrendik. Burada amel nedir arkadaşlar Ne olmuş? Tamlama olmuş. izafet olmuş. Arapçada bir kuraldır. nekira belirsiz bir izin. Tamlanırsa ne ifade eder? Umum. Yani bütün amellerin. Biz bu de görmüştük. <gülüyor> ne demiştik? Ve in te'udduu ni'metallah. Şayet allah Teala'nın neyini sayarsanız? Nimetini mi? Nimetlerini mi? Nimetlerini. <gülüyor> Burada -nimet Allah diye bir tane nimet. Niye nimetleri diye çoğul Çünkü kira? belirsiz, belirlilem yok. Belirsiz isim. İsim tamlaması olmuş. Ne ifade etmiş? Onun ifade etmiş, genel ifade etmiş. Lâ in eşrakte <gülüyor> leyahba tan Allah'a ortak koşarsan, şirk koşarsan ne olur? Amellerin boşa çıkar. Tüm amellerin. Onun için şirkin tehlikesi burada. Ne diyor Allah Teala? İnnehu men yuşrik billah kim Allah Teala'ya ortak koşarsa Allah ona ne yapmıştır cenneti haram kılmıştır ama küçük şirk neyi boşa çıkarır küçük şirk o şirke düşülen ameli mesela riya namaza durdu adam iki rekat burada biz hepimiz ders yaptık dersten sonra yatsı kıldık geldik Allah göstermesin aramızdan bir kişi kalktı veya birisi geldi kalktı iki rekat düşürdüm ama şu kadar kişinin önünde biraz da göz yaşı dökeyim halıya şöyle damlasın gözyaşlarım, desinler ki arkamdan bu ne güzel namaz kıldı. Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Riya küçük şirk olmuş oluyor. Bunu yaparak bütün amelleri boşa çıkar yoksa o ameli mi? O ameli. İlk fark bu arkadaşlar. Büyük şirk tüm amellerini alır, yapar? İfraf eder, götürür, bitirir, iftihat eder. Küçük şirk, şirke düşüren o ameli. İkincisi arkadaşlar, ikinci fark, büyük şirkle, küçük kişi arasında olan ikinci fark. Büyük şirk, sahibinin cehennemde ebedi kalmasını ne var? Ağlamak. Mecbur kılar, yani sağlar. Yani büyük şirkete düşen kişi cehennemde nedir? Ağlamak. Ebedidir. İnnehu men yusrik billah, fakat harramallahu aleyhi'l-cenne. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona cenneti ne yapmıştır? <gülüyor> Aram <Alan> kılmıştır. <gülüyor> onun sığınağı gibi de Yerde ne nesidir? Nar, ateştir. Küçük günah nedir arkadaşlar? Küçük şirk, pardon, küçük şirk sahibini o küçük şirke düştü amel miktarını evet. Cenab-ı sokar, ateşe sokar, cezalandırır. Aa, büyük şirk nedir? Kalıcı. Ebedi bir kalıcı. Bu ikinci fark. Üçüncüsü büyük şirk büyük şirki işleyen kişi kesinlikle olmaz? Af olunmaz. Allah büyük şirk işleyen kesinlikle ne yapmaz. Affetmez. Tabi tövbe etmesini istisna. Ne diyor Allah Teala? İnne <Sessizlik> Allah la yaghfiru en yushrak bihi. Allah Teala kendisine ortak koşulmayı ne yapmaz. Başlamaz, affetmez. Ve yaghfiru ma dun zalik. Bunun ne var. Başlar affeder. Yani büyük şirk işleyen kişi, büyük şirk ile öldüğü zaman onun yine onun hiçbir günahı olmuyor. başlamıyor ama küçük şirk işleyenin küçük şirk işleyenin işlediği o küçük şirk günahı tövbe etmedi takdir ediyor yani Allah Teala'nın neyle bağlıdır dilemesine meşiyetine bağlıdır Allah dilerse affeder dilerse azap eder analet üçüncü farkı dördüncü fark büyük şirk hiçbir zaman seri imanla bir araya almaz gelmez. Yani imanla büyük şirk hiçbir olmaz? Beraber anılmaz. Beraber zikredilmez. Ama küçük şirk küçük şirk bazen imanla da beraber anılabilir. Ne gibi? Allah sana diyor. وَمَا يُؤْمِنْ billahi بِاللّٰهِ اِلَّا Onların çoğu ancak Allah'a ortak koşarak ona ne yaparlar? İman ederler. Tespir sahipleri, tespir alimleri var ki bu ayetin bir tespir de budur. Yani buradaki Onlar ancak Allah'a ortak koşarak onların çoğu ama yuk minu billahi illa ve hum onların çoğu ancak Allah'a ortak koşarak iman ederler ayetini nasıl açıklıyorlar? Burada hem iman zikredilmiş hem Allah ortak koşma zikredilmiş. Nasıl bir araya gelmiş? Buradaki şirk hangisi biliyorlar? Küçük, küçük şirktiyiz. Diyorlar ki o zaman dördüncü fark büyük şirkle hiçbir zaman iman sert iman bir arada zikredilmez. Ama küçük şirkler iman ne bulabilir? zikredilebilir. Beşinci fark, büyük şirk işleyen kişiye müminler, Müslümanlar mutlak olarak ne yaparlar? Buz ederler. Adalet beslerler. Onu gerektirir. Buz etmek, adalet. Ama küçük şirk işleyene olan buz, kınama <gülüyor> neyle sınırlıdır? Yaptığı, o amelle sınırlıdır. Yoksa mutlak genel manada değil. Tamam mı arkadaşlar? Bu beş fark benim için önemli. Yani büyük şirkle küçük farkın, küçük şirkin arasındaki fark bizler için önemli. <gülüyor> Ki bunları öğrenirsek, zapt edersek büyük şirkin ney? Küçük şirkin ne olduğunu ne yaparız? Öğreniriz. Yani büyük şirkin sahibi ebedi değerlemde kalıyor. Büyük olmuyor ne olmuyor? <gülüyor> Affolunmuyor. Başka? Abi büyük şirkin amelleri ne yapıyor? Boşa çıkarıyor. Başka? İmanla bir dikkat edilmezler. İmanla. Başka? Büyük şirk işleyen kişiye mutlaklığı ne yaparsınız? Adalet kim ama küçük şirk işleyene mutlak genel değil. O yaptığı amelde. Çünkü o nedir? Mü'mindir. Sonuçta mü'mindir. Sonra arkadaşlar. Sonra diğer önemli bir husus, Diğer önemli bir husus, Bunları niye dikrediyoruz kitaba girmeden önce? Bir fayda olsun. Bir mukaddesine bir giriş olsun diye. Diğer değinmemiz gereken husus ise ki müellifin bu dört kural kavaytul da anlatmaya çalıştığı şirk nedir, şirk ehli nedir, günümüzde ve geçmişteki şirk ehlinin arasındaki fark nedir bunu anlatmaya çalışıyor e biz de bunu anlatacağız. Bunu niye öğreneceğiz biz? Bunu öğrenirsek, bunu öğrenirsek şirkin hala devam ettiğini hatta tehlikesinin artarak, büyüyerek devam ettiğini görürüz. Eskideki müşrikler, eskiden yaşayan Mekke döneminde yaşayan müşriklerle günümüzde şirk koşanlar arasında bazı farklar var arkadaşlar. Nedir bu farklar biliyor musunuz? Daha önceden de belirtmiştik, hatırlatmıştık. Bunların arasındaki fark yine alimler diyorlar ki beştir. Yani geçmişteki şirk koşanlarla günümüzdeki Allah'a şirk koşanlar arasındaki fark, beş fark var. Yani günümüzdekiler bu beş hususta daha fazla şirk koşuyorlar Allah'a yani bu beş sebepten dolayı özellikten dolayı eskideki eski müşriklere göre durumları ney daha vahim düştükleri şirk tehlikesi bataklığı daha kötü Bunları ilkeleri arkadaşlar hepinizin bildiği üzere eski dönem müşrikleri ilk çağ müşrikleri Allah'a ortak koştuklarında yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği o toplumdaki Allah'a ortak koşan Aleyhisselatü Çin kin ve buz duydu, nefret duydu. On meşrikler Allah-u Teala'ya nerede ortak koşuyorlardı? Dara düştüklerinde. Bollukta. Pardon, bollukta. Allah-u Teala'ya rahat durumlarda, geniş durumlarda, hoş ve güzel durumlarda <gülüyor> ne yapıyorlardı? Çirk koşuyorlardı. Dara düştüklerinde tevhid erbabı oluyorlar. Yani yalnızca Allah'a yöneliyorlar. Allah-u ne diyor? فَاِذَا rakibu فِي ki, Onlar gemiye bindiklerinde دَعَبُوا Allah'a مُخْرِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Dini yalnız ona halis kılarak Allah'a ne yaparlar? Dua ederler. Bak. Gemiye bindiler. Yalnızca çünkü niye? Dalgalar var. Rüzgar var. <gülüyor> Hiçbir güç kuvvet yok. Dar. Allah onları gemide gemide saldığı zaman damullah muhlisin le'd din dini yalanza Allah'a alış kılarlar ne yaparlar? Dua ederler. Felamma najahum ila'l ber. Ne demek Arapça okuyanlar? Kara. Allah onları karaya çıkardığında najahum ila'l ber. Onları karaya kurtardığında karaya taşıdığında ne yaparlar? İlahum yushrikun bir de bakarsın ki Allah'a şirk koşarlar. Yani dara düşmüş. Kimi hatırlıyor? Allah'ı. Allah falan nasıl anlatıyor bunu? Yalnızca değil Allah'a halis kılarak diyor. Allah'a dua edenler. Şimdi gelelim günümüz çağdaş müşriklere. Şimdi bunları denizde Allah böyle yakaladığı zaman yahut yolda giderken, seyrederken yağmur yağıp Üzerine doğru böyle kalasların, küçüklerin geldiği anda artık ölümün bir nebze daha yaklaşıp ölümle arasında bir adım kaldığını fark edince bugünümüz çağdaş müşrikleri, şirke düşenler, şirke düşenler, allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği müşrikler gibi dini yalnızca Allah'a halis kılarak Allah'a mı dua ediyorlar? Yoksa yetiş Abdülkadir, yetiş Hamza, yetiş ya Seyda, yetiş ya Gavs mı diyorlar? Hangisi diyorlar? Hangisini diyorlar? İkinci şirk değil mi? Yani dara düştüklerinde ne yapıyorlar? Şirk koşuyorlar. Rahat da zaten şirk var. bu yani dönemlerde de sıkıntı olmadığında zaman zaten ne var? Şirk var. Dara düştüklerinde Mekkeli müşriklerin yapmadığı bir şeyi yaparak <gülüyor> daha da kabahatlerinde ne yapıyorlar? Kabahat ediyor Adam anlatıyor. Kitapta yazmış. Küçük kere oynardık diyor. Cevizlerimiz kaybolurdu. Ne derdik biz? Yetiş, yetiş Abdülkadir derdik diyor. Cevizlerimizi bul. <gülüyor> tamam Adam bunun kitabında yazmış. Yani bunun onun hakkında anlattığımız bir iftira değil. Diyor Kartal'dan geliyorduk. Yağmur yağdı. Kamyondan kalaslar devrildi. Üzerimize doğru geliyor. İçinde bulunduğumuz araba emanet. Hem arabaya bir şeyler olacak hem canımızdan olacak. O anda diyor Bedir'in Ulud'un aslanlarından olan, Ulud şeylerinden olan kimi hatırladın? Hamza'yı hatırladım Ne dedim diyor? Yetiş ya. Hamza. Yani Mekkeli müşrik Ebu Cehil Ebu Kartal'dan atak, binsek şeye, arabaya o arabada giderken böyle bir sahneyle karşılaştılar. ne der Ebu Lef? Er, Ebu Cehil Allah'ım kurtar bende değil mi? Ama bu adam bu zarf bu ne yapıyor? Ne diyor? Yetiş Hamza, yetiş Abdülkadir diyor. Çocuğun yok mu diyor? Gip falanca türbeye falanca kabre ne yap? Çaput bağla tavaf et, dön dolaş. Demek ki ilk fark ne arkadaşlar? İlk fark, günümüz müşrikleri hem darda hem refahta Allah'a şirk koşuyorlar. Geçmiş dönem müşrikleri sadece bollukta Allah'a rahatlıkta, refahta Allah'a ortak koşuyorlar. Allah-u yani onlara icat edebilir. Onların davetine, o dualarına icat edebilir. Geçmiş dönem müşrikleri Allah-u Teala'nın rububiyet devirdiğini genel manada ne yaparlardı? Kabul ederlerdi. Ne diyor Allah-u Teala? وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ سَمَٓاءَ Onlara sorsan desen ki yeri ve göğü kim yarattı? Ne derler? Allah derler. Ya, ama rububiyette bazı sorunları vardı bunların. Muska takıyorlar, onları o muskanın bazı belalardan koruduğuna inanıyorlar. Bu, bu rububiyet kaşıktır. Veyahut da yeniden dirilişe inanmıyorlar. Yeniden dirilebileceklerine ne yapıyorlar? İnanmıyorlar. Bu da nedir ruhubiyette şirktir. Bu da ruhubiyette şirktir. Ama genel manada yeri kim yarattı diye sor, göğü kim yarattı diye sor, sana kim hayat verdi diye sor, sağ veren kimdir, yeri göğü çevir çeviren, yöneten kimdir diye sor. Hepsinin vereceği cevap nedir? Allah. Allah. Şimdi gelelim günümüz Gulafus Sofiye dediğimiz radikal sofilere, tasavvufçulara. Onlar ne diyorlar? ki hareketi tasarrufu kimler yönetir diyorlar. Kutuplar. Kutuplar. Onların verdiği isim ne? Kutup. Yani yeryüz diyorlar. O kutuplar sayesinde ne yapar? Hareket eder. Yağmurlar, karlar, mevsimler, iklimler. Hep o kutupların elindedir Tasarrufu altındadır. Şimdi ne oldu? Bakın arkadaşlar. Geçmiş dönem müşriklerinin şirk koşmadıkları bir yerde, ki onur bir yerde, bugün atlar, gelirler, Çift koştular, etti ki yani Bizim çağdaş müşrikler eski dağın müşriklerine göre şu anda iki sıfat ne eder? Galip ver, yani. <gülüyor> İnsan kutup diyorlar ya, daha olsa azam, kutup bir lakab bunlar yani. Kutuptan kastı, ya, kuzey. yani kuzey kutubu, güney kutbu değil. Yani Duymamışsın demek ki, onların kitaplarını açtığın zaman, işte onlar alimlerini, evliyalarını kademelendirirler. Gautlar derler. Gautluk biter, kutuplar geçer. İşte kutuplar yeryüzünü kutup çivele, çiveleyen, tutan mahvolmasından kurtarandır derler. Üçüncü fark mesela. Üçüncü fark. Kureyş La ilahe illallah'ın manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. kureş kafirleri La ilahe illallah denilince İzha La ilahe illallah Onlara La ilahe illallah dediğinde ne diyordu? Ne yapıyordu onlar? Yesbekirun Ya tek bir ruh gibi olanlar. Başka bir ayet söyler diyor. "Eza'al alehate ilahan wahide." Bu adam ilahları ibadet olunan ilahları tek bir ilaha mı indirdi? Ta hala şey olacak. Bu neyse olacak mı? Acayip bir durum. Yani mekel müşkler la ilahe illallah dendiğinde akıllarında beliren mana neydi? Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Bunu biliyorlar manayı. Bunun karşında diyorlar ki hayır filakit ibadeti hak eden neler var? İlahlar var. Çağdaş müşriklere gelin sorun. La ilahe illallah Ne diyorlar? Allah'tan başka ne yoktur? Yaratıcı, Yaratıcı yoktur. Çekip çeviren yok. Dünyayı yöneten yoktur. Yani günümüz müşrikleri henüz daha la ilahe illallahın manasını öğrenebilmiş değiller. Kaç oldu? Üst oldu. Yani bizimkinden Mekkeli müşriklere bakıldığında üç kademe neler? Saat yani. üstünler. Ama neyle? Şirkte. Dördüncüsü Mekkeli müşrikler arkadaşlar, Mekkeli <gülüyor> müşrikler Allah'a ortak koşarken ortak koştukları o ilahların bir seviyesi vardı. Ne demek o? Yani her önüne, her önüne gelen her buldukları şeylerle Allah'a ne yapmıyorlardı bunlar? Ortak koşmuyorlardı. Bir neyi vardı bunların? Kriteri vardı. Talih kimse olacak. Değil mi? Yani Allah'a ortak koşacaksa diyorlar, onu hak edecek adama ortak koşarız yani. Talih kimseler. Yahut da zararsız taşlar. Sembolik taşlar. Şimdi günümüz müşkünlerine gelin. Bakın. Bedevi, Bedevi, Bedevi diyorlar. Bakın kitaplarına. Ünlü alimlerinden sayılan, belki Türkiye'de çok bilinmese de, Arap aleminde çok meşhur olan bu Bedevi, Türkiye'deki birçok bir kitaplarda da geçer, hatta böyle internette yazın Bedevi diye çıkar. Bu adam hakkında öyle şeyler anlatıyor kendileri dahi bunu anlatıyor. Diyorlar ki Bedevi mesela, öyledir adamdı ki, utanma yoktu bu adamla. Caminin ortasına gelir, caminin ortasında diyorlar çıkarır, içerdi. İnanın arkadaşlar yani Bunun hayatını anlasanlar bunu söylüyor İşte bakın bizim memleketimizde var bey namaz efendi türbesi bey namaz efendi türbesi Namazsız yani Namaz kılınan adamın türbesi Ve bu insanlar ne kadar gidip orada Ortak koşuyorlar Bir çok görüyorsunuz böyle Allah'a ortak koşulan Neler var Talih olmayan insanlar var Ya yani da Mekkeli Müşik'te, talihleri ne aracı koyuyordu Tarihleri şirk ediniyorlardı. Müşrik oluyorlardı onlar sahnesiyle, vesilesiyle. Ama günümüzdekilerde böyle bir kriter yok. Bir Kimi bulsa ne yapıyor? Şirk koşuyor. Oldu ne oldu? Dört. Mekkeli müşrikler arkadaşlar. Mekkeli müşrikler Allah-u Teala'nın genel manada isimlerini kabul ederler. Bütün isimlerini kabul ederler. Ancak bir isim hariç. أنجزه رحمن. هجلا طلا وإذا قيل لهم مستجد للرحمن، مكة المشرقة رحمنا تجلدنا، تدللنا. عندما Rahman'a secde edin denildiğinde onlar المشرقة رحمنا تجلدنا، تدللنا. عندما يقولون لهم مستجد للرحمن، مكة المشرقة رحمنا تجلدنا، تدللنا. عندما يقولون لهم مستجد للرحمن، مكة المشرقة رحمنا تجلدنا، تدللنا. عندما يقولون لهم lima للرحمن، Yani المشرقة رحمنا تجلدنا، تدللنا. عندما يقولون لهم Kur'an-ı Kerim'i Mekke'li müşrikler işitti, duydu. Bunu işitip duymalarına rağmen Allah'ın hiçbir ismine ve hiçbir sıfatına Rahman'da olduğu gibi karşı çıkmamaları bize neyi gösteriyor? Onların, allah Teala'nın isimlerini ve birçok isimlerini ve bütün sıfatlarını kabul ettiklerini. Ama bugün gelin bakın eş'ari ve maturidi, cehmi mutezili olan tasavvuf erbabına allah Teala'nın diyor ki sadece kaç tane ismi vardır? Sıfatı vardır. Sekiz tane. Sıfatı vardır. Kimileri 7 yedi tane. İşte cehenniler diyor hiç hiçbir sıfatı yoktur. Sadece mevcuttur. Muhtedirler diyor ki hiçbir sıfat yoktur. İsimlerini kabul ederiz. Yani dikkat edin. Bunlar eski dönem müşriklerine göre neler? Daha azgınlar. Onlar Allah'ın isimlerini, sıfatlarını kabul etmiş. Bir tane Rahman'ın inkar etmişler. Bunlar bakın Allah'ın birçok sıfatını inkar ediyorlar. Gadab sıfatı, öfkelenme sıfatı Allah ne yapmak? Öfkelenmez. Sever, sevmez. Buna benzer Allah'tan birçok sıfatlarını ne yapıyorlar bu inkar ediyorlar. İşte bu beş fark bize her geçen gün şirkin ne kadar daha tehlikeli bir boyuta geldiğini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Sonra arkadaşlar Bu mukaddimeden sonra bu girizgâhtan sonra resalemize başlayalım. İnşallah önümüzdeki hafta Ramazan Ramazan'da devam etmeyi düşünüyoruz. Yatsı namazından sonra yatsı namazından sonra e, burada hem böyle Ramazan'da da aramızdaki bağ koparmama adına hem böyle bir hasfihal olması adına sohbetlerimize devam edip tıkmadan böyle burada yatsıyı camide kıldıktan kılıp da buraya gelip Sohbetimizi yaptıktan bir sene uyuştuktan gideceğiz. Zaten cumartesi gideceğiz. ertesi gün, pazar. Çoğu insan çalışmıyor. İçen senelere e, bakıldığında derslerimizi ara veriyorduk ama bu sene inşallah ne yapacağız? Derslerimize devam Ramazanın tadı da ne olur? Ayrı olur. Tatlısıyla, tuzlusuyla, gıdarlı yemekleriyle, iftar yedikleriyle daha da güzel olur. Bakarsanız burada bir sahur da yaparız. Önümüzdeki yani cumartesi dersimiz ne zaman? Yastıdan, sohbetimiz yastıdan, so. Yani bu canımızda yatsı kılıyoruz, Terhariye kalmıyoruz. Gelip burada ne yapıyoruz? <gülüyor> sahur iftar mı? Yo, sahur iftar olmaz. İftarı da yaparız da. Yani böyle evliliklerine güvenen, evlilikleri oturmuş arkadaşlar, sahura kadar kalabilenler. Burada ne yapar? Kalır. Evine gidip çoluk çocuğu sallayacak olanlar var. Sahur hazırlayacak olanlar var. Onlara şey demiyoruz. Evet arkadaşlar. Diyor ki, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Daha önceki Ritalelerde de şerh ettiğimiz üzere Müellif Rahimahullah Kendinden önce gelen Diğer alimlerin yolunu izleyerek Bu kitabına Bu ritalesine Bismillahirrahmanirrahim Besmele ile başlıyor Diyor ki Eshelullahel kerim Rabbel arşil azim Azim olan Büyük olan arşın Rabbine Rabbi olan Kerim olan Allah'tan isterim Büyük olan Azim olan Heybetli o arşın sahibi olan Kerim olan Allah'tan istiyorum Ondan sual ediyorum ona niyaz ediyorum Ne niyaz ediyorum? dünyada ve ahirette seni veli edinmesini seni dost edinmesini sana yardımcı olmasını ne anlıyorum miyaz ediyorum bakın ne mübarek bir dua yani bu duaya gönülden yapılmış bir dua gönülden bir amin dediği zaman insan bunu okuduğu zaman Hüce Rabbim bunu kabul ederse insanın bundan daha kazanacağı kazançlı şey yoktur eskelu Allahu el kerim rabb el arş el azim an yetevellakesi fi dunya ve ahirete dunyada ve ahirette Allahu teala seni nasın veli edinsin senin yardımcın olsun biz yar ve yardımcın olsun deriz ya Allah da Kur'an-ı Kerim'de diyor Allahu veliyul lazina amenu Allahu teala iman edenlerin neyidir velisidir yukricuhum minaz zulumat Onları zulümattan, karanlıktan nere çıkarır? Aydınlığa çıkarır. İlk, i̇lk talebi bu şeydir. Seni ey bu dersi dinleyen, ey bu kitabı okuyan, ey okuyucu, ey vatandaş, allah Teala dünyada ahirette seni ne edinsin? Veliyedinsin, dost edinsin. İkinci dua. Ve emni c'alake mübareken eyne kunt. Nerede olursan ol, seni mübarek kılsın. Ne demek mübarek? <gülüyor> Hayrı bol, bereketi bol, iyiliği bol, istahanı bol. Demek. Yani her şeyinle seni ne yapsın allah Teala? İnsanlara hayırlı kılsın. Bu duanın karşılığı şu arkadaşlar. Yani seni öyle bir kimse yapsın ki insanlar için öyle bir hayır sebebi ol ki o insanların dünya ve ahiret adetine vesile ol, sebep ol. Bu da neyle ancak olur arkadaşlar? İnsanlara neyi anlatmak ne olur? tevhidi anlatmakla olur. Ve en ikinci duası buydu. Üçüncü duası Ve en yec'alake mimmen izâ u'tiye şeker Yüce Rabbimden şunu niyaz eterim. Yüce Allah seni şu kimselerden kılsın. Seni şu kişilerden eylesin. İzâ u'tiye şeker. Kendisine nimet verildiğinde şükredenlerden. Kendisine nimet verildiğinde şükredenlerden eylesin. Nedir arkadaşlar şükür? Biz bunu daha önce söylemiştik. Şükür, Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere karşılık ne yapmak? Ona övgüde bulunmak. Ne ile? Hem dil ile hem azalarla. Hem dil ile hem de azalarla. Dil ile şükür nasıl olur? Dil ile şükür, o nimeti veren, o nimeti sana bağışlayanı anarak, şükrederek, adını anarak, Rabbime çok şükür. olsun, Elhamdülillah. Onu anıyorsun. Peki amel ile şükür nasıl olur? Sana verdiği o nimeti onun razı olduğu yerlerde kullanarak. Yani senin bu amelin nedir? Bir şükürdür arkadaşlar. Senin amelin şükürdür. Yani şükür sadece neyle olmaz? Dille olmaz. Dille olan nedir sadece? Dille yapılan övgüye biz ne diyoruz? Hamd etmeyin. Yani hamd etmek sadece dille olur. Diyor ki İbnül Kayyım Rahimahullah Şükür şu surette gerçekleşir. El-i'tiraf bihazin ni'me yani Allah-u verdiği uverdi nimetine yapmak, itiraf etmek ne? Nasıl? Batılen. içinde, kalbinde. Kalbinden alacaksın. İçinde bileceksin ki bunu itiraf edeceksin. Rabbim bunu sana ne yaptı? Verdi. ki ettehaddufu biha zahiran açıkça Allah'ın verdiği nimeti anacaksın her an elhamdülillah Rabbim ve şükürler olsun bize bu nimetleri verdin. Üçüncüsü tasrifuha fi merdati veliyye sana bunu veren Allah'ın rızasında kullanacaksın yani şükür bu şeyle gerçekleşiyor yani şükür sadece çok şükür Durumuzu değil. bugünlerimizi bu günlerimizi aratmasın demek. Adam bunu söylüyor. Fosur fosur sigara iç. Bu size şükür mü? Değil. Önce batınen gizli kalbi olarak, itikadi olarak bunu bileceksin. Dilinle anlayacaksın. Değil. Yok ya benim üzerimde ne senin, ne onun, ne bunun. Yüce Rabbimin ne var? Nimeti var. Ondan sonra ne yapacaksın? O nimeti Allah'ın rızası olan Yerlere ulaştıracaksın, kullanacaksın. Şükür bu şekilde oluyor. İşte diyor ki: "Ve Allah Ezan okuyoruz. Ve Allah rahimehullah diyor ki: "Nimet verildiğinde, nimet bahşedildiğinde, kendilerine nimet verildiğinde şükredenlerden eylesin seni." Dualara bakın. Sonra "Ve iza tuliyes sabr." başına bir musibet ve bela geldiğinde seni sabredenlerden eylesin. Sabır nasıl olur arkadaşlar? O da üç kademelidir. O da üç kademelidir. Bir, ne yapacaksın? Sana takdir olunan bu acı olayda dolayı nefsini kendini tutacaksın. Kendini tutacaksın. İçinden ne olacak? Bir, <gülüyor> kamçılama olacak. Yani, böyle isyana götüren, Vahlamaya götüren Sızlamaya götüren şey Olmayacak Yani Ya baş, yani başka, sana bu yazılmadı Bizi mi buldu bu kaderde Geldi bizi mi buldu diyerek Allah'ın sana takdir ettiği şeye karşı bir öfkelenme Olmayacak Sabunun ilk ademesi bu Ondan sonra arkadaşlar Dil Dilini tutacaksın bak Şükür gibi önce iç Kalbini içini tutuyorsun Sonra dilini Vah vah vah. Lan bizi mi buldu bu ya? Nereden geldi başımıza bu kadar insan dururken? Diriyle, ne yapıyor? Habire. Vah veylalar çekiyor, söylüyor. Üçüncü kademesi elini, bütün azalarını ne yapacaksın? Hafsedeceksin. Adamın çoluğu çocuğu ölüyor. Kalbinden kadere ne var? Bir öfke var. Dili ha böyle taramalı gibi ne yapıyor? Bizi mi buldu diye yırtınıyor. Elleri kolları yüzünü üstünü parçalıyor. Sonra bir 3-5 gün geçiyor işin üzerinden diyor ki ne yaptık biz? Sabır Tabi. ettik yani <gülüyor> Bu sabır değil arkadaşlar. Sabır. Şükürde bir açıkladığımız gibi. Önce kadere olan ne yapacaksın? Kadere karşı bir öfke duymayacaksın. Dilini bundan tutacaksın. sonra Ağdalarını, organlarını masiyete doğru yönlendirmeyecek. Sabır böyle olur. Sonra diyor ki ve izâ erzine bestagfar Günah işlediğinde de hemen ne yapanlardan eylesin? Tövbe edenlerden, istiğfar edenlerden eylesin seni. Tövbe etmek de arkadaşlar şükürde ve sabırda olduğu gibi üç kademeli. Yani şu üç şey gerçekleşirince ancak tövbe gerçekleşmiş oluyor. Nedir onlar? Bir, geçmişte yaşananlara pişmanlık. Geçmişte yaptıklarına pişmanlık. İki, o anda yaptıklarından dolayı yaptıkların günahlardan ne yapmak? El çekmek. Gelecekte yapmamak üzere ne yapmak? Azmetmek, niyet etmek, etmek. Tamam. Bir daha dönmemek üzere bir daha onu yapmamak üzerine yapmak karar vermek. Bu üç şey de ancak ne yapılır? Tövbe gerçekleşmiş olur. Diyor ki müellif Te inna ula isselâs unvanus saâde İşte bu üç husus Nedir o üç husus? Kendisine nimet verildiğinde ne yapan? Şükreden. Şükür nasıl olur? Açıkladığımız üzere. Başına bir bela geldiğinde tabreden. Günah işlediğinde tövbe eden. İşte bu üç husus unvanus saade neyin başlığıdır? Neyin anahtarıdır? Saadetin, mutluluğun anahtarıdır. Unvanıdır. Tarifidir. Yani yani ey muvahhit olan insan bil ki bil ki sen bu dünyada tevhide davet ettiğin sürece Allah'tan sana ne gelecek? Nimetler gelecek. Allah bu dünyada ve ahirette bunun karşılığını sana ne yapacak? Verecek. Sen de bu nimetlere karşı bil? Şükrü bil. Ve ey muvahhit, ey tevhide davet eden adam, bu benim istatlarımı okuyup tevhid öğrenen adam, başına gelecek musibetler de olacak. Diğer peygamberlerin başına geldiği gibi, kalimleri tarafından dilleriyle, Elleriyle, ağzalarıyla nasıl edet gördülerse, sen de bunlara karşılaşacaksın. Sen de bunlarla karşılaşma ihtimalim çok yüksek. Bu yüzden neyi bil? Tavret neyi bil? Eey muvahhid, ey, ey tevhid öğrenen adam, kişi, sen bir insansın, bir beşersin, günah da işleyeceksin. Günah işlediğin zaman da hemen peşinden ne yapmayı bil? Celb etmeyi. Ne diyor hadis-i hadis şerif-i Aleyhisselam bir mecliste oturduğu zaman en az diyor 70 kere ne vardı? Estağfurullah derdi. Yani burada şey Allef Allah bu kelimeleri kullanırken, kitabı yazarken öyle manalar ifade ediyor ki, öyle şeylere işaret ediyor ki gerçekten insan bunu anladığı zaman, bu risale ezberlediğinde daha farklı oluyor, farklı okuyor. Daha sonra müebbet Allah ki diye bil ki ey okuyucu Allah Teala seni on, kendisine itaate ne yapsın yönelsin yönlendirsin. Burada kaldık. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edecek. Ee, i̇nşallah bu metni ezberliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu metni ezberlemek çok basit. En azından şu duayı kendinize yapın arkadaşlar ezberleyip de. Ey Allah'ım kendisine nimet verdiği zaman beni sabreden şükredenlerden, başına bu sebep geldiğinde beni sabredenlerden, günah işlediğinde tövbe edenlerdenleriyle. Bu vesileyle inşallah dinleyicileri hepinizden, Hollanda'daki arkadaşlarımızdan da eee Subhanekallahumma ve hamdika ve la ilahe illa ente esteğfiruke ve Bir şey daha ilan edelim. Çarşamba günü arkadaşlar bu çarşamba Ramazan öncesi bu çarşamba saat 9'da Suudi Arabistan'ın Jubail kentinde, Demmam kentinde yaşayan genç ilim talebelerinden ve hocalardan, şeyhlerden birisi olan Muhammed bin Ramzan adlı şeyhin dersi olacak, sohbeti olacak. Kendisi Kumbetul Ahkam adlı kitabın Sıyab, Oruç bahsini bize burada ne yapacak? Serh edecek, oku, okutup açıklayacak. Ee, sohbetin tarzı geçmiş dönemlerdeki yapılan, hocalarla yapılan sohbet gibi değil de hemen anında tercüme olacak. Ondan dolayı katılımın aynı bu toplantılara olan katılım kadar çok olması katılımcılar arasından faydalı. Çünkü o anda hemen ne yapacaklar? Tercüme dinleyecekler. Ve o gününe dek, çarşamba gününe dek soruları olan etrafında kendilerine olamadan da oruçla ilgili soru sorulan insanlar arkadaşlarımız, kardeşler bunları bir kenara kaydetsin. Şunu demesin. Yazayım o akşam gelince ne yaparım? Sorarım demesin. Herkes o soruları bir yere kaydetsin. inşallah çarşamba gecesi çarşamba akşamı bizden size o Umdül ahkamın Arapça metnini ve bulabilirsek Türkçe metnini de ne yapacağız yapabilirsek vakit yeterse vereceğiz, ele dağıtacağız sizin. Ondan da takip edersiniz, notlarınızı da alırsınız. İnşallah bu şekilde Ramazana girmeden önce Ramazan'ın fıkhını bir daha daha tekrarlayıp öyle Ramazana ne yapacağız gireceğiz. Subhanakallahü ve hamdik. eşerren la ilah illâ ente